Meâric Suresi Bismillahirrahmanirrahim Soran birisi yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. Melekler ve ruh Cebrail ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. Ey Muhammed! Sen güzel bir şekilde sabret. Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Hayır, ne mümkün! Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, arka döneni ve imandan yüz çevireni, Servet toplayıp yağını kendine çağırır. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar Eşleri ve cariyeleri olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dost doğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde İkram göreceklerdir. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine gözleri inmiş, Kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkarılacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.